والبخل والجبن ودلع الدين وغلبة الرجال اللهم انت عدودي وانت نصيري بك أجول وبك أسول وبك اقاتل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عفرا نك ربنا واليك المصير اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين Allahumma inna na'udhu bika al-arba'i min al la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar inna wa selamı rahmeti mağfireti bereketi, hidayeti hepimizin üzerine olsun cenab Allah Celle Celaluhu cümlemizi anlama, anlatma, yaşama, yaşatma kabiliyetini nasip ve miyesele eylesin. Allah azim şan hakkı hak olarak tanıtırıp ona tabi olmayı batılı batıl olarak tanıtırıp ondan uzaklaşmayı nasip ve miyesele eylesin. Hamd ancak Allah içindir, ona hamd eder. Ondan yardım ve mahfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden, kötü amellerimizden ona sığınırız. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırırsa onu hidayete erdirecek yoktur Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederim o tektir ve ortağı yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun kulu ve Resulüdür ey iman edenler Allah'tan ona yaraşır bir şekilde hakkıyla korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin Ali İmran Suresi ayet 102 ey insanlar sizi bir tek nefisten yaratan ve ikisinden de ondan da İkisinden de eşini Yaratan ve ikisinden birçok Erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının Adını kullanarak birbirinizde Dilekte bulunduğunuz Allah'tan Ve akrabalık haklına Riyasızlıktan da sakının Şüphesiz Allah sizin Üzerinizde gözetleyicidir Nisa suresi ayet 1 Ey iman edenler Allah'tan korkun Ve doğru söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin Günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. Ahzab suresi 70 ve 71. Bundan sonra muhakkak ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı. Yolların en hayırlısı Muhammed aleyhissalatu vesselamın yoludur. İşlerin, amellerin en kötüsü ise sonradan uydurulanlardır. Sonradan uydurulup dine sokulan her amel bid'at, her bid'at sapıklık ve her sapıklık da ateştedir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, şimdi Edeb-ül Lisan'da Vehb bin Münebbih teala anhun rivayet ettiği şu hadisi şerifte Davud Aleyhisselam ailesinin şu Davud Aleyhisselam ailesinin hikmetlerindendir diyor. Nedir? Akıl sahibi kimseye zamanını, insanlarını zamanın insanlarını tanıması, dili koruması ve işine yönelmesi bir vazifedir. Davud Aleyhisselamın ailesinin hikmetlerindendir. Akıl sahibi kimseye zamanın insanlarını tanıması, dilini koruması ve işine yönelmesi bir vazifedir. Ne güzel değil mi? Ebu Hayyan et-Teymide rivayet edildiğine göre radiyallahu teala an hazretleri denilir ki kişinin dilini ayak bastığı yerden daha fazla koruması gerekir. Şimdi insan ayak bastığı yerde attığı adımı eğer ayağı kayarsa düştüğünde ya bir yerini kırar ya sağlam olur veya eksik çıkar. İşte ne kadar o ayak bastığı yeri yerindeki durumunu mesela ayağını atarken koruyorsa dilini de öyle koruması lazım. Hammad bin Zeyd dedi ki bana ulaştı Muhammed bin Vasi radiyallahu anh'dan bir meclisteyken adam konuşmasını uzattı. Bunun üzerine Muhammed bin Vasi radıyallahu an dedi ki biriniz kendini ilgilendirmeyen hususlarda sussa arınmış ve korunmuş olurdu. Yani bu konuşmalar gereksiz maliyani sözler. Lüzumsuz. Efendim boş vakit geçirmek, boş vakit öldürmek gibi. Hasan el Basri radıyallahu an dedi ki dilini korumayan dininde akıl sahibi değildir değil mi yani şimdi mesela yani gerçekten bakıyorsun efendim çok af buyurun yani e, ortamın efendim diliyle ya o ne kadar geveze adam bu be her işe dilini sokuyor her işe burnunu sokuyor gibi hakikaten dilini korumayan diyor dinde akıl sahibi değildir diyor aklına bir eksiklik var konuşulması gereken yerde konuşulur ya hayır konuş ya sus diyor Yine başka bir hadis-i şerifte El-Evzai radiyallahu an anhı'dan Ömer bin Abdülaziz radiyallahu bir bize bir mektup yazmıştı diyor. Evzai diyor ki Ömer bin Abdülaziz bize bir mektup yazmıştı. Mekhul ile benden başkası onu ezberlemedi. Mektupta şöyle yazıyordu. Bundan sonra kim ölümü hatırlamayı çoğaltırsa dünyadan çok az bir şeye razı olur. Değil mi? Yani Ölüm hatırlandığı zaman ya zaten ben dünyada kalacağım ne kadar gün kalacağım. O zaman az şeyle de olsa yetinir çünkü gözlü çok şeylere bakmaz. Kim konuştuğu şeyleri amelinden sayarsa bunu bilirse kendisine faydası olmayan konuşmasını azaltır. Yine Ruhay bin Elvert radıyallahu teala dedi ki şöyle denilirdi. Hikmet on parçadır. Hani Cenab-ı Hak Celle bir ayet kerimede Cenab-ı Hak Celle ve buyuruyor ya allah Teala bir kuluna hikmeti verilirse ona çok şeyler verilmiştir. Hikmet de diyor nedir? On hikmet on parçadır diyor. Dokuzu susmakta onuncusu insanlardan uzaklaşıp uzlete çekilmektedir. Tekrar ediyorum. Hikmet on parçadır. Dokuzu susmakta Onuncusu insanlardan uzaklaşıp uzlete çekilmektedir. Yani tenhaya çekilmektedir. Tenha halinde kendi halini efendim tefekkür ederek, düşünerek, Rabbe yönelerek, o haldeki durumunu Allah'a itiraf ederek, Allah'tan günah, af ve mağfiret dilemekle meşgul. Yani onun 10 on parçasından 9'u susmak da bir tanesi de uzlete çekilmektedir. Merhaba Allah'u akbar, Allah'u akbar, Allah'u akbar, Allah'u akbar Aşhadu an la ilaha illallah, Aşhadu an la ilaha illallah Aşhadu an la muhammedel rasulullah, Aşhadu an la muhammedel rasulullah Hayy ala s-salâ, hayy ala s-salâ La havle ve la kuvvete illa billahil alihil azim Hayy ala el felâh, hayy ala el la havle ve la kuvvete illa billahil aleyhil azim. Allahu akber, Allahu akber la ilahe illallah. Ezan okunduğu için ona icabet etmek gerekti. Evet. Abdullah İbn-i Mübarek radıyallahu anh dedi ki, bazıları uzleti şöyle açıkladılar. Yani uzlet derken nedir yani? İnsanlarla birlikte bulunup, onlar Allah'ı zikretmeye dalınca onlara katılmak, ve onlar Allah'ın zikri dışında şeylere dalınca susmaktır. Uzret nedir? İnsanlarla birlikte bulunduğu bir halde, onlar Allah'ı zikretmeye dalınca onlara katılmak. Ve onlar Allah'ın zikri dışındaki şeylere dalınca ise, daldığı zaman da susmaktır. Vehte, vehbine'l-veritte yine dedi ki, Uzleti dilde susmakta buldum. Uzlet nedir diye yani onu dilindeki sus mesela mesela hayırlı olan bir şeyi konuşurken konuşmakta efendim ve efendim hayırlı olmayan bir şeyde susmakta. Ancak uzleti ben böyle buldum diyor. Sufyan radyalan dedi ki geçmişteki bazı insanlar şöyle derlerdi: Şüphesiz dilim bir kurttur. Eğer onu serbest bırakırsam beni yemesinden korkarım. Böyle değil mi? İnsanların başına gelen dilin belasından değil mi? Adam dil belasında efendim bir kadına laf atar, başını belaya sokar. Dil belasında birisine küfür eder, başını belaya sokar. Dil belasında efendim ileri geri konuşur, başını belaya sokar. Gerekli gereksiz konuşur, başını belaya sokar. İtaatli itasız konuşur, başını belaya sokar. İşte eğer diyor, dil bir kurttur diyor. Benim dilim diyor bir kurttur. Eğer onu serbest bırakırsam ben yiyemezsine korkarım. Dil insanı yiyebilir, kazanabilir de. İki halde de olur. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anhı'dan şöyle buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun ya da sussun. Ne kadar güzel bir şey. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun veya sus. Men kana yu'minu billahi ve'l-yevmil-ahir seliyukul hayra ev likesut. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun konuşması gerekirse veya sussun. O da hayır gibidir. Yani mesela laubali sözü konuşmaktansa susmak o da aynen o hayrı konuşmuş gibi sevap alır. Yine başka bir hadisi şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. El Hasan radıyallahu anhüden diyor ki bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu anlatıldı. Konuşup da sevap kazanan veya sısıp da selamette olan kula Allah rahmet eylesin. Ne güzel bir şey değil mi? Konuşup da sevap kazanan yani konuşulması gerektiği yerde konuşan o konuşmasından dolayı sevap alan veya susup da selamette olan veya konuşulmaması mesela diyelim ki yani dilini koruma bakımında ya ben mesela konuşurken belki dilim beni yanlış yöne yönlendirir. O şekilde susup da efendim selamette olan kula diyor Allah rahmet eylesin diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rahmet okuyor. Yani yine başka bir hadisi şerifte ben aslında Arapçalarını okuyacağım. Arapçalar okuyacağım zaman çok zaman alır. Sadece efendim Türkçelerini okuyorum. Rakab el-Misri radiyallahu dedi ki, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Malının fazlasını infak edene ve sözün fazlasından kendini tutana ne mutlu. Bakın. Malın fazlasını infak edene ve sözün fazlasından kendini tutana ne mutlu. Yine başka bir hadiste Abdullah, Aziz bin Ebi Ravvat radıyallahu birisi Selman radıyallahu geldi dedi ki bana tavsiyede bulun o da dedi ki konuşma adam kişi konuşmadan nasıl sabreder dedi <gülüyor> Selman radıyallahu eğer konuşmadan sabredemiyorsan ya hayır konuş veya sus bakın ne güzel bir şey ne güzel bir tavsiye dedi evet İsmail bin Müslim'den İbni Abbas radiyallahu anhuma dedi ki Ey dil hayır konuşup kazançlı çık veya sus şerden selamette ol. Yani konuşurken hayırlı konuş kazançlı çıkarsın veya susarsan şerden selamet bulursun. Rabbim bunları yapanlardan eylesin bizleri. Sufyan bin Uyeyne radiyallahu anhudan İsa bin Alem bin Meryem aleyhisselama dediler ki bize bizi cennete sokacak ameli gösterir dedi ki asla konuşmayın asla konuşmayın dediler ki buna güç yetiremeyiz insan sus, suskundurabilir mi dedi ki ancak hayır konuşun biz ne yapıyoruz oturuyoruz Ahmet'i çekişiyoruz, Mehmet'i çekişiyoruz, Hasan'ı çekişiyoruz. Şu malı nerede kazandı... Bu neler ne? Şunu ne yaptı? Şu efendim adam falan yere gezmeye gidiyor. Neyle git gitti? Nerede kazandın Ya bana ne kardeş? Beni ne ilgilendirir? Adam neyle gitti gitti? Günah ile sevabı bile ona aittir. Ben burada adamın haberi yokken burada konuşuyorum adamı. Şu adam bunu, şunu nasıl yaptı? Bu adam bunu parayı ne de getirdi? Bu adam bu binayı ne de yaptı? Bu adam bu taksiyi ne aldı? Bu adam efendim işte şu evi yaparken neyle yaptı? Nasıl yaptı? Nasıl etti? Nasıl etti ne şekil yaptı? Diyerek hiç kimseye gerek de yok. Ancak kişi kendisini mesela şey yaparsa eğer konuşacaksan diyor işte İsa Aleyhisselam'ın bana cennetin yolunu amelini göster dediğinde asla konuşmayın. E, biz buna güç yetiremeyiz. O zaman konuşursanız ancak hayır konuşun. Hayrın dışında çekişmeli konuşmayın. Adam kalkıyor. Onu çekişiyor, bunu çekişiyor. Anasını çekişiyor, babasını çekişiyor, karısını çekişiyor. Kızını çekişiyor. Efendim ona anlatıyor buna anlatıyor. En ufak bir şey en ayrı tırlara anlatır. Evet. Al işte başına büyük bir günah El Erzai radıyallahu anhudan Dedi ki Süleyman bin Davud aleyhisselam Dedi ki Sez gümüş ise sısmak altındır Bize nasıl yutturdular? Ata sözü diye yutturdular evet, Bakın bu Davud aleyhisselamın sezidir. Süleyman bin Davud Aleyküselam dedi ki. Tabii Davud peygamberdir. El-efzay. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Cafer abi. Nasılsınız? Selam üzerinize olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun, sehatiniz iyi değilsin. Güle abicim tekrar hoşgeldiniz sefa geldiniz Allah razı olsun teşekkür ederim çok sağ olun. inşallah şu konuşma safhasına geçelim biznillah ondan sonra bir halatımızı sorarız dersin şeyini bitirelim inşallah evet El Evzai radiyallahu an dedi ki Süleyman bin Davud aleyhisselam dedi ki söz gümüş ise susmak altındır bize ne dediler işte atasözü atasözde şöyle bir söz var söz gümüştür altın Efendim, söz e, gümüş ise susmak altındır ama atasözü değil peygamber sözüdür bunu bilelim işte hep yani birçok şeyleri bize yurtdurdular bazen hadisi insan sözü diye algıladılar algılayarak bize anlattılar bazen hadis olmayan bir şeyi hadis diye bize anlattılar işte mesela aynen bu şey gibi bu söz de Davud Aleyhisselam'ın sözüdür söz gümüş ise susmak altındır ata sözü değil yani Davud Aleyhisselam peygamber sözüdür sallallahu aleyhi ve sellem evet Cafer bin Süleyman'dan Malik bin Dinar dedi ki amel defterlerini yazmakla insanlar görevli kılınsaydı mutlaka konuşmayı azaltırlardı Amel defterlerini yazmakla insanlar görevli kılınsaydı mutlaka konuşmayı azatırlardı diyor. Evet, burada kalıyoruz bu e, adab-ı lisanda. Şimdi geçiyoruz kendi esas meselemize. Kitabı tahare demiştik. taharet kitabı yani temizlik kitabı. Şimdi temizlik kitabı genelde efendim İslam uleması bir eseri hazırlarken mutlaka eserlerin başında Kitabut Tahare diye bir bölümü koyuyorlar. Şimdi adam der Allah Allah nasıl olur ya? Şimdi bazı bazen öyle adamın kafasına kafasını kurcalıyor. Ya neden illa Kitabut Tahare? Tabii ki Kitabut Tahare. temizlik kitabı derken biz sadece maddi bir temizliği zannediyoruz. İşte evimizi temizleyelim, elbisemizi temizleyelim, ayakkabılarımızı temizleyelim. Başta akidemizi temizleyelim akidemizi bidat ve hurafe uydurulmuş şeylerde temizlemek bundan taharet efendim fıkhımızı temizleyelim bundan taharet tefsirimizi temizleyelim bundan taharet hadisteki bize uydurmuş hadisleri efendim uyduruk bir şekilde anlattıklarından ötürü onların temizini esas sahihine döndürelim bundan temizlik ahlakımızı temizleyelim yaşayışımızı temizleyelim Efendim maneviyatımızı temizleyelim evimizin temizliğine vermiş olduğumuz önem kadar ahlakımıza edebimize, dilimize, lisanımıza, gözümüze, kulağımıza kulağımızı temizleyelim. Çünkü geçen önceki, daha önceki derslerde görmüştük. Kulak üzerine farz olan neydi? Haram olan şeylerden alıkonulmasıydı. İşte bu haram olan şeylerden alıkonulduğu zaman ne olur? Buna taharet olur, temizlik olur. Yani o temiz şeyi değiştiriyorsun, pis şeyle onun pis şeyi atıyorsun, temizi getiriyorsun. Gö, efendim gözü haram olan şeylere karşı efendim koruyor koruduğun zaman bu göz temizliğidir. Dili haram şeyleri konuşmaktan alıkoyduğun zaman dil temizliğidir. Ayakları haram yerlere gidip gelmekten koruduğun zaman bu ayak temizliğidir. Kalp tem kalbi kötü düşüncelerden arındındığı zaman bu efendim kalp temizliğidir. Eh, şimdi evvela bakalım taharet neymiş. Taharet temizlik lugat ve istilah manaları Taharetin lügat manası nezafet ve temizlik demektir. Lügatteki mana bu. Yani kir, sidik vesaire, zahiri ayıp ve mahsiyetler gibi dışta görünen maddi ve manevi pisliklerden yıkanmaktır. Temizlik manevi pislikten ve necasetten temizlenmek anlamında bir fıkıh terimidir. Kısa bir ifadeyle lügat manası bu. Taharetin istilah manası ise yani örfi, mesela öfte kullandığımız dil dilde, bizim kullandığımız lisanımızda öftekil lisanımızda ise taharetin necasetten taharet demek yani istilah manası necasetten temizlenme demektir. Namaz ve tavaf gibi ibadetlere mani olan hades ve necisi izale etmektir. Hades ve pisliklerden temizlenmektir. Yani temizlenmek isteyen bir kimsenin gerek hakiki pisliği veya necaseti gerekse hades denilen manevi pisliği gidermek için meşru yani şer-i şerife uygun bir surette suyu veya toprağı yahut da her ikisini birden kullanmasıdır. Bu ileride gelecek inşallah. Bunun adına istinca deniliyordu. Yani istinca efendim üç taşla temizlemek. Efendim suyla yıkanmak bazen toprakla da mesela suyun olmadığı yerde toprak, toprakla temiz efendim temim yapmak bu da hem abdest yerine hem gusül yerine geçer. Zamanı geleceği için ben bunlar üstünde durmuyorum çünkü zaman saatler dakikalar kayıyor anında. Evet gelecek zaten ileriki şeylerde ömrümüz yeterse bu işe. İmam Nevevi tahareti şöyle tarif eder. Hades'in kaldırılması veya pisliğin yani necasetin giderilmesi yahut da ikisinin de anlamında ve şeklinde olanı gidermektir diyor. Evet. Bizim bu ikisinin manasındaki murat ve onunla kastımız teyemmüm, sünnet olan gusuller, cuma namazı için gusul yapmak gibi, abdestin yenilenmesi, hades ve neciste ikinci ve üçüncü defa yıkamalar, kulağın mezhi, mazma, mazmaza ve taharetteki diğer nafilelerle, müstehaza ile sidini tutamayan kimsenin temizlenmesini içine almıştır. Burada efendim e, mesela taharetin tanımını bize yapılmış oldu. Bundan sonra taharetin vacip oluşu yani taharet nedir yani farz mı sünnet mi vacip mi? Taharet vaciptir. Yani bazı vaciplere, bazı ulema farz demişlerdir. Yani demek ki taharet, yani necasetten taharetlenmek, işte taharet, tahareti kullanmak, temizlenmek, temizlik gereği nedir? Vaciptir. Taharet temizin vacip oluşuyla ilgili deliller ise şöyledir. Beden, elbise, eşyaya bulaşan pisliği temizlemek vaciptir. Allahü Teala şöyle buyuruyor. Elbiseni temiz tut. Bu, efendim... Bunun hangi e, nerede geçiyordu? Mesir Suresi'nin dördüncü ayet-i kerimesinde. Evimi ziyaret edenler, kendini ibadete verenler ruku ve secde için temiz tutun diye İbrahim ve İsmail'e ahd verdik, söz verdik. Bu da efendim Bakara Suresi'nin 125. ayet-i kerimesi. Diğer bir ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. Orada tertemiz olmak isteyen kimseler var orada tertemiz olmak isteyen kimseler vardır. İbn Kesir bu ayette efendim Tevbe suresinin 108. ayetidir. İbn Kesir su ile temizlenmek hususunda aşırı titizlik gösteren Ensar'ın bu ayeti kerime ile övüldüğünü kayıt altına almaktadır. Bu da İbn Kesir'in İbn Kesir tefsiri Darül Beyrüt baskısı e, Miladi 1984, Hicri 1404, cilt 2, sayfa 390'da bu kayıt altına alınmıştır. Diğer bir ayette ise şöyledir. Şöyle kaynaklı konuştuğumuz zaman, kaynaksız konuşanlar, boş konuşanlar, gereksiz konuşanlar, gereksiz bir şekilde halkı efendim farklı farklı yönlendirmelere yönlendirenlere meydan kalmazıp sene kaçar giderler. Çünkü adama söyle, konuştun da ama neye göre konuştun? Ayete göre mi? Hadise göre mi? Adama ayet hadis anlatıyorsun. Bir tane bir imam vardımız konuşuyorduk böyle. Hocam diyor bana ayet hadisten anlatma. E neden anlatayım? Başka şey anlat diyor. Ben anlamıyorum bundan. Diyorum peki ayet hadisten başka bizim mesela kaynak olarak neyi gösterebilirsin? Ben ondan anlamam diyor. E, anlamazsın tabii. Çünkü işine gelmez. işime gelmez. Evet. Onun için böyle kaynaklı konuştuğumuz zaman Allah'ın izniyle boş konuşanlar meydanda silinip süpülecektir biz inallahı rahman. Ama yeter ki biz davamıza sadık olalım. Rabbimizin gönderdiği ilahi kelamı kendimize baş ucu kaynak kitabı kabul edelim. Allah'ın izniyle hiçbir şekilde aşamayacağımız bir engel kalmayacaktır. Evet. Diğer bir ayette ise şöyle şöyledir. Ey iman edenler! Namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi dirseklere kadar ellerinizi yıkayın. Başlarınızı mesedin ve ayaklarınızı da topuklara kadar yıkayın. Bu da efendim, Maide suresinin 6. ayet kelimesi. Eğer cünüp iseniz tam temizlenin. Bu da yine aynen Maide suresinin 6. ayetinin devamıdır. Bu ustaki hadisler ise şöyledir. Ebu Hureyre radıyallahu Teala''dan rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Her Müslümanın haftada bir kere yıkanması... O günde başını ve bedenini yıkaması Allah'ın onun üzerindeki bir hakkıdır diyor. Bakın dikkat buyurun. Her Müslümanın haftada bir kere yıkanması, O günde başını ve bedenini yıkaması Allah'ın onun üzerindeki hakkıdır. Başka bir hadiste yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan şöyle buyurmaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beş şey fıtrattandır. Nedir fıtrat? Yaratılış yani. Allahü Teala onları yaratırken o şey üzere yaratmıştır. Nedir? Sünnet olmak. Fıtrattandır. Daha ikincisi etek tıraşı olmak. Fıtrattandır. Üç koltuk altlarındaki kılları temizlemek. Fıtrattandır. Dört, tırnakları kesmek. Fıtrattandır. Beş, bıyıkları kısaltmak. Fıtrattandır. Şimdi bu sünnetle ilgili bir açıklık getirmek istiyorum inşallah. Şimdi sünnet derken, sünnet doğumun yedinci günü olması müstehap olarak görülmüştür. Yani mesela efendim, yani e, sevaplı olan yönü, doğumdan mesela efendim, yedinci gün dolduğu zaman, o çocuğu sünnet etmek müstehaptır. Zahir olan görüşe göre doğum günü de, bu sayıya dahildir. Zahir görüşe göre de yani diyelim ki yani, e, kimisi işte doğum günü hariç yedi gün, kimisi de doğum günü dahil olmak üzere yedi gün müstehaptır. Hanefi ve Malikilere göre burada dikkat buyurun Hanefi ve Malikilere göre not isterseniz elinizdeki kitaplarınızı kalemlerinizi eksik etmeyin inşallah Hem uykunuz da kaçmış olur Hem uykusu gelenler de şöyle bir e, Cafer abi tarafından bazen hemen şöyle bir su serpilir Onlar <gülüyor> Allah razı olsun <gülüyor> Şimdi bazen öyle emirler var biliyor musun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah diyor o zevcelere rahmet eylesin ki diyor Gece mesela diyelim ki erkek veya kadın Mesela uyandığında efendim kalkıp abdest alır. Rabbine yönelerek iki rekat namaz kılar. Zevcesine söyler ki kalk der mesela. O da kalkmaz mesela. E, dur bakayım beni rahatsız etme işte uykum var işte şu var. O zevce de hafifçe şöyle elini sulandırır efendim. Şöyle yüzüne, gözüne sürer. Onun uykusunu kaçırır. Böyle yapana Allah rahmet eylesin diyor. Bak ne güzel bir şey yani. Evet. Onun için biz de uykularımızı kaçıralım biz Evet. Hanefi ve Malikilere göre Erkek için sünnettir, kadın içinse ikramdır. Mesela sünnet, bazı mesela yani bu sadece erkeklerde var olan bir şey değildir. Hitanın mesela efendim e, ameliyat edilmesi değildir. Kadınlarda da var olan bir şeydir, ama ülkemizde bu yapılmamış. yap yani bu şe sünnet haline gelmemiş, yapılmamıştır. Mesela Mısır gibi efendim işte Arap ülkelerdeki mesela bazı e, ülkeler gibi bunlar mesela bunu mesela efendim yapıyorlar. Hanefi ve Malikilere göre erkek için sünnettir. Kadın için ise ikramdır. Yani kadına yapılsa ikram olur. Şafilere göre erkek için de kadın için de vaciptir. Bakın ihmal edilen ne vacipler var. Erkek için de kadın için de sünnet vaciptir efendim, Hanbelilere göre ise sadece erkek için vacip, kadınlar için ise ikramdır. Bu da Hanefi ve Malikiler gibi düşünmüşler. Yani onlar da şöyle demişler, mesela Hanefi ve Malikiler sünnettir demişler, Hanbeliler de sadece erkekler için vacip olup kadınlar için ise ikramdır, vacip değildir. Nerede geliyor bu kaynak? İslam Fıkıh Ansiklopedisi, cilt bir sayfe, 222. Evet, Şimdi başka bir hadiste ise on şey fıtrattandır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bir hadiste beş şey fıtrattandır onları okuduk Diğer bir hadiste ise on şey fıtrattandır Bir, bıyığın kesilmesi fıtrattır İki, sakalın uzatılması Üç, misvakın kullanılması fıtrattır. Bazen Arapların ağzına mesela hacca gidenler görürler. Mesela diyelim gitme. Bazen de mesela diyelim e, haremde diyelim işte efendim o canlı e, ekranları seyrettiğimizde bakıyorsun adam böyle ağzında, devamlı böyle ağzında. Mesela bu hususta çok hadisler var. Daha ileride inşallah misvak bölümü gelecek. İşte bu misvakın kullanılması da fıtrattır yani. Diş temizliği. Tabi diş temizliği. Evet. Ondan sonra İstinşak, burna su çekmek, bu da fıtrattandır. Mazmaza, ağza su çekmek, bu da fıtrattandır. Tırnakları kesmek, bu da fıtrattandır. Parmak mafsallarını efendim, yıkamak, bu da fıtrattandır. Koltuk altını temizlemek, etek tıraşı olmak, yani istince yapmak, bunlar da, efendim, fıtrattan sayılmıştır. Şimdi, bu on şey fıtrattan olan şeyin, efendim, üzerindeki, Birincisi efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu 10 şeyden bir tanesine dedi ki bıyığın kesilmesi. Bıyıkların kesilmesi ittifakla dört mezhep imamları tarafından sünne ittifakla sünnet kılınmıştır yani. Sünnet üzerine ittifak sağlanmıştır. Şafii ile Malikilere göre yani bundan yani bu maksat bu ittifaktaki maksat nedir diye mesela efendim onlar demişler ki bıyıkları dudakların çevresini görününceye kadar kısaltmaktan ibarettir. Yani bu e, bıyıkların kesilmesini yani bıyıkların mesela dudaktaki o kırmızılığın gözükmesinde mesela o şekil kısaltarak yani o dudağı ortaya çıkarmaktan yani bundan itifak, sünnetteki ittifak bunu kastetmişler diyor. Hanefilere göre ise bundan maksat diyor bıyıkları kökten kesmektir. Benim şimdi yaptığım gibi. Yani kırpmak da sünnettir kökten kesmek de sünnettir. Mesela işte kökten kesersen o kök noktasında efendim işte ee şey olarak mesela efendim iştihad etmiş alimlerin efendim şeyine ee mesela uymuş olursun ki hadiste de bu var. Mesela biraz sonra hadisleri gelecek. Efendim ondan sonra ee mesela kırpmak da bu da sünnettendir. İkisinden hangisini yaparsan bir sıkıntı yok. Efendim hanbellilere göre ise kesmek ile di dipten almak arasında muhayyer olunduğunu ancak dipten almanın almanın nas ile evla olduğundan ev, nas ile sabit olduğu için evla olduğunu söylemişlerdir. Yani mesela muhammeliler de biraz farklı ee, mesela yorum getirmişler, ihtiyatta bulunmuşlar. Demişler ki ister kırpar, ister kökten keser. Ama kökten kesmek nasla yani hadisle sabit olduğu için, delille sabit olduğu için Böylesi yapma daha evladır denilmiştir. Evet. Bu Bunun kaynağı İslam Fıkıh Ansiklopedisi Cilt 1 sayfe 222. Bu kısa bir e, şekilde bıyığın kesilmesiyle hadiste geçen o on şey fıtrattandır hadisinin gereği ikincisi sakalın uzatılması. Taharet bölümündeyiz ya mesela bazen bakıyorsun adam mesela şimdi ben bir diyanet e, kitap şeyin e, hac ve umre rehber kitabını hazırlayan bir tane şeyi alimin e, bir kitabında okumuştum. Adam temizliği tıra, şey yaparken, tarif ederken haca gittiğinizde işte sakallarınızı keseceksiniz, tıraş olacaksınız, temiz olacaksınız. Yani sakal bırakmanın temizliği, yani kesmenin temizlik gereği olarak bunu kabul ediyorlar. Halbuki böyle bir şey tamamen sünnetin ruhuna taban tabana zıt olmakla beraber haram işleniyor. Şimdi buradaki diyor sözlükte ve şeriatta sakalın ölçüsü sakal yanaklar ve çene arasında çıkan kılların ismidir. Mesela şu bölüm işte efendim şu bölümden böyle başlar şu bölüm efendim sakal mesela sakalın çıktığı yeri kapsayan yerdir. V'aleyküm ve rahmetullahi ve bereket. Evet hoş geldiniz Arif abi. Sizce hoş geldiniz. Allah razı olsun. Ne yapıyorsun abi? İyiyiz inşallah. Allah razı olsun. Wa alaikum selam baba. Hoş geldiniz canım. Nasılsın ya? İyi devam Elhamdülillah. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz Arif abi. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Mevlaya bin şükürler olsun. Allah hamdolsun. Allah hamdolsun. Allah hamdolsun. Ne kadar şükretsek azdır Arif abi. Sedaçığım hoş geldin yavrum. Şu konumuzu toparlayarım inşallah Ondan sonra geçeriz e, mevzuya Şu saatimizi tamamlayacağız Onun için o saatten sonrası biz nila hep karşılıklı konuşacağız Evet şimdi On şey fıtratlandır dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bıyığın kesilmesi, sakalın uzatılması Misvak, istinşak, mazmaza Tırnakları kesmek, parmak Efendim e, yıkamak ve koltuk altını temizlemek etek tıraşını olmak ve istinca yapmak bunlar neydi? fıtrattandı şimdi o fıtrattan efendim bıyığın kesilmesiyle ilgili e, sizde gel, gelmişken hemen o e, kısa bir şekilde bu bıyık kesilmesi ittifakla bütün ulemalar arasında sünnet oluşuyla mesela ilgili ittifak sağlanmış ancak bazı alimler mesela şafi ve malikilere göre bunu yani sünnetteki bıyıkların kesilmesindeki ittifak nedir demişler. Onlar demişler ki dudakların mesela kırmızılıkları görününceye kadar görünen kısmı almaktır. Efendim. E, bu yani bu sünnet demiş mesela kısaltmayı bundan ibaret saymışlar. Hanefilere göre ise bundan maksat nedir demişler mesela efendim bıyıkların e, kısaltılması. Bundan maksat diyeyim, demişler bıyığın kökten kesilmesi. Benim yaptığım gibi. Mesela nihayetinde yani kökten kesmende veya bıyıkları kısaltıp mesela dudakların görmesinde hiçbir sıkıntı yok yani her ikisi de sünnette sabittir Hanbelilere göre ise bıyık yani e, bıyıkları dipten almak arasında muhayyer olduğunu yani kesmekle dipten almak arasında muhayyer olduğunu işte adını yapmışlar ancak dipten almanın nasıl evla olduğu için bunu mesela dipten almayı daha evla daha hayırlı görmüşler çünkü dipten alma nasla sünnetle sabit olduğu için bunu efendim esas almışlar ve bu şekilde ihtiyat bulunmuşlardır. Şimdi geldik sakalın uzatılmasına. Hadisteki 10 şey fıtrattandır diyor ya. 10 şey fıtrattandır. Bunun sakalın uzatılması sakalın tanımını şimdi yapıyor. Diyor ki sakal çene ve efendim yanaklar ve çene arasında çıkan kılların ismidir. Şu gördüğümüz işte kısımlar yani yani sakalların tüylerin bittiği yer adı sakaldır efendim. Ondan sonra Bıyık dışında çene, iki çene kemiği altı, iki yanak ve boynun iki yanında biten kıllar. İşte bu mesela gördüğümüz şurtlar. Bunlar hepsi sakaldan ve yüzden sayılmıştır. Sakal bırakmanın hükmü. Hüküm nedir şimdi? Sakal yani bırakmak mesela farz mı, sünnet mi, müstehap mı, kessen olur mu, kesmesen olur mu? Yani tıraş gerekli mi, gerekmez mi? Bunu mesela bu noktada şimdi ulemalar, efendim e, ulemaların görüşünü, açıklayacağız. Dört mezhep imamın sakal tıraşının haramlığında, salınmasının vacipliği vacip oluşunda ittifak etmişlerdir. Bakın. Dört mezhep imamı sakalın tıraş o noktasındaki haramlık noktasını ve salınması yani bırakılması noktasında da vacip olduğu hükmünde ittifak etmişlerdir. Sahibul İbda. Sakal bırakmak akıl bali bütün mü Müslüman erkeklere farzdır. Sünnet değildir. Sünnet çok kapsamlı bir kelimedir. Sünnet derken peygamberin bütün hayat yaşantısını içine alan ameli bir vazifedir. Efendim hadisi alar, yaşayışı alır, sözünü alır, özünü alır, ibadetini alır, namazını alır, hacını alır. E şimdi bu sünnet bazen sünnet olur bazen farz olur, bazen vacip olur bazen efendim istehab olur bazen efendim muhayyer bırakılır yani mesela bu noktadaki yani bütün efendim o sünnet kapsamın içerisinde farz da vacip de hepsi dahildir hani mesela bazen şey yaptığımız takdirde mesela bir delili sunarken ne diyoruz? delilimiz kitap ve sünnet. Kitap yani birinci efendim esas alacağımız delil kitap Kur'an'dır. İkinci esas alacağımız delil sünnettir Şimdi diyor ki, ya diyor sakar peygamber efendimizin sünnetidir. Halbuki peygamber efendimiz tarafından farz kılınan bir farzdır. Sünnet değildir yani. Dikkat <gülüyor> buyurun. Ama adam ne yapıyor şimdi farz dese? Ya Allah Allah. Ben geçen e, sene bir genç, aşağı yukarı sizler yaşlılarında bir genç vardı. Hacda... Sakal şey, umre'de sakal bırakmıştı. Ben de çok hoşuma gitti. Öyle bir gayet bir nurani bir şekilde öyle bir nurani sima ortaya çıkmıştı. Çok hoşuma gitti. Maşallah dedim genç kardeşim ne güzel sakal bırakmışsınız. İnşallah memlekete dönerken kesmezsiniz falan. Valla dedi ben keseceğim. Ben dedik e, e, öylesine bıraktım. Burada yani bu dönem içerisinde öylesine bıraktım. Dedim kardeşim bak kesmek dört mezhebe göre de haramdır. Ya dedi ben o zaman efendim şimdi haram işledim. Dedim kendinizi bedir Zaman'a benzetmeyin. bedir Zaman müştehit bir insandır. Alim bir insandır. Onun yaşadığını siz yaşamadınız. Adam 90 küsur yaşına kadar kapısına nöbetçi diktirildi. Efendim giden gelen gözetim altına tutuldu. Zindandan zindana gitti. Ve kendisinin bizzat itirafları var. Benim gözümün önünde sakallı insanların sakalını tutup gelen çektiler. Ve gözümün önünde sakalı insanların sakallarını kestiler. Bunu bana mesela yapsaydılar benim çok ağrıma giderdi diye ben bundan dolayı bunu terk ettim. Peki sen kendine olmamış şey yaparsın. Ayette misal verdim, hadiste misal verdim baktım adam yani azıcık bir parça imanı var o da gidecek. Dedim kardeşim sen bilirsin. Sen yoluna devam et. Ondan sonra işte onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani bu dört mezhep imamının sakal tıraşının efendim, noktasında haram oluşu ve sakalın salı vermesinin noktasında da vacip olduğu hükmünü efendim it, hükmünde ittifak etmişler. Nedir bu? Sakal bırakmak kime mesela vacip farz olur? Akıl bağlı bütün Müslümanlar erkeklere farzdır. Yani sabilere değil mesela örneğin Muhammed Şamil'e değil daha çocuktur. Çünkü sakalı da çıkmaz ve dolayısıyla o mesela farziyeti terk etse günaha da girmez. Ama sakalı çıktığı zaman o sakala efendim jiret sürmesi sürdüğü takdirde efendim ne yapar? O haram işlemiş olur. Evet. Bunu bırakılmasını emrederek kesilmesini veya bir kabzadan fazlasını bak kesmek veya bir kabzadan fazlasını kısaltılmasını yasaklayarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin farz olduğunu bize bildirmiştir. Evet. Şimdi bir kabza mesela toplum anasında bazen efendim e, genelde hep bunun üzerine duruluyor. Bu kendi haliyle tamamen bırakılıp hiç dokunmamak peygamberin sayı hadisleriyle biraz sonra hadisler gelecek göreceksiniz efendim fakat bir kabza ise İbni Ömer radiyaların hazretlerinin Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın mesela efendim iştiyadı üzerine mesela o demiştir ki eğer şayet sakal noktasında bir toparlama durumu söz konusu ise onu illaki ben toparlayayım dersen o zaman bayramdan bayrama şöyle elini tutarsın bir kabzadan aşağısı fazlasını kesebilirsin demiş kırpabilirsin bunun altında üstünü mesela tıraş etmek veya kesmek kısaltmak ise haramdır demişler Evet. şimdi Efendimiz Allahü teala bu hususta şöyle buyuruyor peygamber size ne verdiyse onu alın sizi neden yasakladıysa, size neyi yasakladıysa, ondan da sakının. وَمَا اَتَكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ اَنْهُ fentehu. Peygamber size neyi verdiyse onu alın, sizi neden sakındırdıysa, ondan da sakının. Çünkü, Allah'tan korkun, çünkü Allah'ın azabı çetindir, diyor. Haşr suresi 7. ayet kelime bu. Kim Allah'a ve Peygamberine karşı isyan eder ve sınırları aşarsa, Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için altaltıcı bir azap vardır bu da Nisa suresi ayet 14 peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de şöyle buyurdu şeytan artık bu topraklar üzerinde kendisine tapılmasından ümidini kesmiştir fakat bunun dışında sizin önemsemediğiniz bazı şeylerde ona itaatiniz onu memnun eder bazı şey var ki siz önemsemezsiniz ona itaat ettiğiniz takdirde onu memnun ettirirsiniz bundan kaçının muhakkak ki ben size iki şey bıraktım bunlara sarıldığınız sürece sapıklığa düşmezsiniz bunlar Allah'ın kitabı ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir diyor hakim rivayet etmiştir sahibi bir hadistir denilmiş bu ayet ve hadisler bize şunu ifade ediyor müslüman gerek akaid gerek ferais, gerekse dua ve zikirde bütün işlerinde Allah'ın kitabı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sarılmadıkça gerçek bir Müslüman olamaz. Bakın açık ve nettir yani. Bunu zahiren ve batinen tam bir teslimiyet gönül hoşnutluğu ile ihlas üzere olması gerekir ki şöyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözleri yeryüzündeki tüm insanların sözlerine tercih eder. Yani eğer bir insan dese ki, ya falan adam böyle dedi. Bütün, yani kim, yeryüzünün en büyük insanı, hangisi, hangi sözü söylediyse o sözü, mesela söyleyen kişinin, Resulullah'ın sözü bütün dünyada en mesela üstün olan insanların sözünden daha üstün tutulması gerekir. Tutulmadıkça din oturmaz. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini yeryüzündeki tüm insanların sözlerine tercih eder. Büyük küçük ayrımı yapmadan İslam'ın tüm emirlerine çalışır. Tüm emirlerini yapmaya ona sarılmaya çalışır. Zira İslam parçalanamaz bir bütündür. İslam'ı parçalayabilir misiniz? Siz şimdi bir arabayı düşünün. Temsilde hata olmasın. Teşbihte hata olmasın benzetmede. Arabanızın efendim ateşleme sistemi gayet güzel. Ama Efendim şeylerinde Tekerlerinde bir problem var Araba sıfır Fakat tekerleklerde bir problem var Siz o arabayla hangi yola çıkabilirsiniz Tekerlek sağlam sapasağlam ateş siste, Ateşleme sisteminde bir problem var Onunla yola çıkamazsınız Ateşleme sisteminde de yok problem Tekerlekte de yok ama Frende bir problem var Bununla da yola çıkamazsınız debriyajda bir pro problem var Balatada bir problem var Bununla yola çıkabilir misiniz Çıkamazsınız Niye? Çünkü bu parçalar her bir parça bir parçayı takviye eder, o parça eksik olduğu zaman onun yerine diğer bir parça onun görevini yapmaz. İşte İslam da aynen onun gibidir. Yani İslam bölünme ve parçalamayı kabul etmez. Hak bölünme kabul etmez, İslam'da orta bir çözüm de yoktur. Ya bu işin ortasını bulalım, o da yok. Bu işin ortasını neyle bulacaksın? Allah'ın kitabı ortada, peygamberin sünneti ise ortadadır. Ancak sen bu çözümü bununla bulabilirsin. Yok bunun orta yolu. İşte efendim, yok işte hoşgörüyle, yok şununla, yok efendim işte gavurlarla dinsizlerle, diyaloglarla yapalım bu. Yok bu olmaz. İslam dininde böyle bir şey yok. Bazılarınca küçük görünen bir takım emirler şeriatın nazarında büyüktür. Cenab-ı Hak bir ayet kelimesinde bunun önemsiz olduğunu mu sanıyorsunuz? Halbuki Allah katında çok büyük bir suçtur. Bu Nur suresinin 15. ayette. Bilindiği gibi bugün birçok Müslüman sakal tıraşı hastalığına müptela durumundadır. Niye? Çünkü kültür işgalinin etkisiyle Müslümanlar başta sakal tıraşı olmak üzere birçok gayri İslami adet ve davranışlarını benimsemiş oluyorlar. İslam ümmetinin aydınlık tarihinde böyle bir şey görülmemiştir. Müslümanların hidayet önderi imamlarınlarından sakalını kesen tek bir fert daha yoktur dikkat buyurun asrımızdaki imamları kastetmiyorum yani Allah Resulü'nün bize beyan ettiği üç efendim kuşağı söylemişti sahabe kendisinin eliyle kendi eliyle yetişmiş olduğu İslam cemaati önder ve onun rehberliğinde güzide eşsiz örneksiz bir cemaat Ondan daha başka, yeryüzünde onlardan mesela başka örnek alınacak bir cemaat yoktur. Ve o o cemaat, ondan sonra gelen tabi cemaati, tabiden sonra gelen tebe tabi cemaati, bu üç kuşaktan bir tanesinde sakal tıraşı olmamış ve kesilmemiştir sonrakiler kesmiş o kesmişse de o onların sorunudur. O biz o delil olamaz. Ya birisi işte ya mesela örneğin işte şu a, alim çok büyük bir zattır. işte sakalını kesti. Onuya kestiyse ben de keserim derse günaha giren auzu billah. Ya o kestiyse demek ki onun bildiği bir şey var. sanki o da bu işin haram olduğunu bilmiyor mu dediği zaman ya bu hadisleri inkar etmesi lazım ya ayetleri inkar etmesi lazım. Çünkü mesela işin başında Allah'ın kitabı, peygamberi sünneti vardır. وَمَا اَتَكُمُ الرَّسُولَ فَقُضُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ اَنْهُ فَنْتَهُ Peygamber size neyi verdiyse onu alın, sizi neden sakındırdıysa ondan da sakın. Evet. Evet. Şimdi sakalın bırakılması ile ilgili hadisler ise şöyledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bıyıkları kısaltın, Sakalları bırakın Bu hadisi Müslüm rivayet etmiştir Bıyıklarınızı iyice kısaltıp Sakallarınızı bırakın Bu hadisi Buhari ve Müslüm rivayet etmiştir Mecusilere muhalefet edin Sakallarınızı uzatın Bıyıklarınızı kesin Müslüm rivayet etmiştir Müşriklere muhalefet edin Sakallarınızı çoğaltın Bıyıklarınızı azaltın Buhari ile Müslim rivayet etmiştir. 10 şey fıtrattandır. Az önce mesela zaten biz şu anda o 10 şeyin içindeki sakal hükmünün mesela şeyini e, efendim e, konuşuyoruz, anlatıyoruz. Nedir onlar? Bir yığın kesilmesi, sakalın uzatılması, misvakın kullanılması, istinşak, buruna su çekilmesi, mazmaza, ağza su çekilmesi, tırnakları kesmek, parmak mafsallarını yıkamak, koltuk altını temizlemek, etek tıraşı olmak Efendim. Ondan sonra istinca yapmak bunu da nedir? Kim rivayet etmiş? İmam İbn rivayet etmiştir. İbn Ömer radıyallahu anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Bıyıkları kısaltın, sakalları olduğu gibi bırakın. Bakın, bıyıkları kısaltın, sakalları olduğu gibi bırakın. Dokunmayın buradan al şuradan al şuradan al ne bizim Türkiye'deki efendim işte bu kirli sakal denilen efendim üsül mesela efendim bu şey üzerine bina edilir. Ne de Suudi Arabistan'daki işte çektikleri böyle top sakal bunların hiçbir tanesi sünnet değildir. Ancak mesela diyelim ki kirli bir sakal olarak bırakılmışsa o kirli sakal onu efendim şeyden haramdan kurtarır ama sevaba ulaştırmaz. Buna da dikkat etmek lazım. Çünkü bir şeyi yapacaksan peygamberin yaptığını yapacaksın yani niye korkacağız korkulacak neyimiz var yapılacak neyimiz var nihayetinde öyle veya böyle efendim bugün de olsa yarın da olsa sıkıntılı da olsa sıkıntısız da olsa bir şekilde Allahu Teala'ya gideceğiz e o halde gideceğimiz takdirde bu sakalın bize mesela şehadet olarak kabrimizde mesela şahitlik yapması gerekiyor evet hadis metinlerinde geçen evfu ve e veercu gibi bu mesela hadislerin az önce uzatın işte sakalları uzatın büyükleri kısaltın gibi mesela bu mesela hadislerin içerisinde geçen kelimelerdir gibi tüm kelimeler aynı anlamı ifade ederler nedir yani sakalın kendi hali üzerine bırakılması anlamına gelir ifa demek Sakalını hiç kesilmeden uzaması ve çoğalması için kendi haline bırakılması demektir. Evet. Evfu, e'fu. Aynı ile. Anlamındadır. Yani sakalın kısaltılmaksızın kendi hali üzerine olduğu gibi bırakılması anlamındadır. Kisra'nın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize gönderdiği iki elçisinden ikisinin de sakallarını kesmiş, bıyıklarını uzatmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gelen bu adamların yüzlerine bakmak istemedi. Ve onlara yazıklar olsun size kim bunu emretti diye çıkıştı. Onlar da bize bunu Rabbimiz yani kisra, Rabbimiz kisra emretti dediler. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise fakat benim Rabbim de bana sakalımı uzatmamı, bıyıklarımı kısaltmamı emretti demiştir. Evet. Bu hadis, hadis, hasen bir hadistir. İbn-i Cerir Et-Taber'i de bunu rivayet etmiştir. Evet. Ve nihayetinde sakal noktasını özetleyecek olursak, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, uzun sakallı ve gür sakallıydı. Şu anda belki Resulullah aramızda olsaydı ama ya şu çok gericidir derdik. Haşa nauzu billah. Yani çünkü e, bugün e, o kadar öyle bir sakalla alay e, söz konusu haline gelmiş ki. Evet. Şimdi buraya kadar e, sakalın bırakılması ile ilgili. Şimdi sakarın trash olması ile ilgili haram olduğuna dair deliller. Onları işte bugün e, şeyimizi bu şekilde inşallah noktalayacağız sakal tıraşının haram olduğuna dair deliller bir neden haram oluyor Allah'ın yarattığını değiştirme Allah fıtratı ne yapıyor fıtratta on şey vardır birisinde beş şey birisinde on şey ikisi iki hadiste de sakal büyük geçiyor yani efendim yani bir insan yaratılırken Allahü Teala o fıtrat üzerine onu yaratıyor e şimdi eğer tıraş ettiği takdirde ne yapar o yarattığı yaratışını Allah'ın yaratını yaratışı yaratma şeklini ne yapıyor değiştiriyor. Allahu Teala şöyle buyuruyor. Allah'ın yaratışında değişme yoktur. Rum suresi ayet 30. Bakın Allah söylüyor. Yani Allah'ın yaratışında sizi yarattığı şekilde değişiklik yoktur. Siz değişiklik yapma hakkınız yok. Onu Allah yaratmış. Onu o siz mesela düşünün. Yani önceki derslerde de misal verdik. Bu göz bizim gözümüz ama bizim değildir. El bizim elimiz ama bizim değildir. Ayak bizim ayağımızda ama bizim değildir. Allah onu bize emanet olarak vermiştir. O emaneti korumakla mükellefiz. Ee, şüphesiz onlara emredeceğim. allah Teala iblis için şöyle dediğini naklediyor. Şüphesiz onlara emredeceğim de Allah'ın yarattığını değiştirecekler. Demek ki Allah'ın yarattığını değiştirdiğin takdirde ne yapar? İblisin bu sözüne muhatap olur insan. Bir, Nisa suresi 99. ayet. Bu nas açıkça şer'i bir izin olmaksızın Allah'ın yarattığını değiştirmenin şeytanın emrine itaat olduğunu göstermektedir. Sakal tıraşının şeytanın sevdiği ve emrettiği bir şey yaratılışı bozma eylemi olduğunda şüphe yoktur. Yani bunda şeytan sevinir. İyi ki oldu der. Evet. Yani köseyse köseyse ona bir şey yok, yok. Bir sıkıntı yok çünkü köse, de, köse ise mesela diyelim bir tel çiftiyse o tel de kalsın onu da edemez yani. Evet. da ettiği zaman haram, haram işlemiş olur evet peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyurdu kendilerini güzelleştirmek için dövme yapan ve yaptıran yüzünde kıl alan kaşlarını inceltiren dişlerinin seyrekleştirmek için dişlerini arasını yonturan kadınlara Allah lanet etmiştir diyor. bakın Niye? Allah'ın yarattığını değiştirmişler. Beğenmemişlerdir. Bundan dolayı. Lanetli içindir. O, o yaratığı değiştirdiklerinden ötürü o lanetle müsaak olmuşlardır. Allah'ın yaratmış olduğu şekli bozanlara da lanet etmiştir. Hem diyor o şekilde efendim öyle o fiili yapan kadınlara lanet etmiştir. Allah'ın yaratmış olduğu şekli bozanlara da lanet etmiştir. Bu hadisi Buhari ve müslim rivayet etmiştir. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu davranışları Allah'ın yaratmış olduğu şekli bozmak olarak kabul etmiştir sakal tıraşının da güzellik için işlenilen bir yaratılışı bozma eylemi olduğunda şüphe yoktur ve bu davranışta da yaratılışı bozmaya yönelik diğer davranışlar ile laneti gerektire gerektiren iletemişlerektir diyor sakal tıraşı Allah'ın yarattığına itiraz demektir itiraz demektir zira Allahu Teala insanı en mükemmel bir surette yaratmıştır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Sizi şekillendirdi ve şekillerinizi de güzel yaptı. Mesela bu fıtratı fıt kim verdi? Allah verdi. E Allah mesela bizim sakallı sakalsız olduğumuzu bilmiyor muydu? Biliyordu. E niye? Çünkü fıtratı bunu verdi. Dedi ki kulum bu ben sizi bu fıtrat üzere yaratıyorum. Evet. Ondan sonra biz bu Tegab'ın suresi ayet 3. Biz hakikaten insan oğluna şan ve şeref İnsan şan ve şeref sahibi kıldık. İsra suresi ayet 70 Biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Tin suresi ayet 4. Bu her şeyi sapa sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. İnsan oğlu kimi sanatı? Allah'ın sanatıdır. Her bir eşyanın bir ustası yok mu? Bir binanın ustası yok mu? Bir masanın bir ustası yok mu? İşte insan oğlunun ustası da Allah-u Teala'dır celle celaluhu. Ve bütün kainatın ustası. Evet ve bu sapa sağlam Allah'ın bir sanatıdır. Bu da Neml Suresi ayet 88. Şüphesiz sakalın kesilip atılması bu büyük nimeti inkar anlamına gelir diyor. Hocam, şey İki. Evet buyurun Estağfurullah. Evet. Şey, koşun, koşun ki, Maalesef maalesef tabi ki bu vebal büyüktür bu vebal büyüktür ama fakat şimdi o diyelim ki bana bıraktırmıyorsa ben niye bırakmayayım ki yani tabi ben kendime hakimim mesela devlete gücüm yetmiyor ama benim bana gücüm yetiyor devlet bana tır, kes, sakalını kes diyor bugün mesela efendim bir e, müftünün dahi mesela e, devlete göre e, o, kanaat ettim kadarıyla sakalın mesela kesilmesi yasaktı şey, yani bırakması yasaktır mesela Diyanet işleri başkanı dikkat ederseniz o mesela daha bugüne kadar ilk defa yeni bu Diyanet İşleri bir az bir şey yani. sakalı var. Yani yoksa mesela o da yasaktır. E şimdi o yasağı o getirdiyse ben ben Müslümanım ben Kur'an'a ve sünnet'e tabiyim. Ben bırakırım. O benim insan özgürlük hakkımdır. Mesela anayasanın 24. maddesi din ve vicdan özgürlüğü diye bir madde de var. Zaten bu maddeyi madde de seni garanti altına alıyor. Ama öbür tarafta yok diyor. Sen benim emrime uyacaksın. E o zaman hangi özgürlükten bahsediyorsun? sakalımı mani oluyorsun giyimime mani oluyorsun kuşamıma mani oluyorsun efendim işine geldiği yerde şapka kanunu diyorsun şapka takmıyorsun ama ben cüppe giydim sarık giydim dolayı beni götürüp yargılıyorsun hangi kanunda bahsediyorsun hangi efendim insan ve e, insan haklarında bahsediyorsun efendim anayasanın 24. cumartesi din ve vicdan özgürlüğünün hangisinden bahsediyorsun demek ki sadece kağıtta var uygulamada ben sana uygulayabilirim ama sen kendime uygulama sen ben, bunu bana sorma hakkında yok böyle bir. Onun için bu mesela bizim tabii ki e, her şeyden önce biz Müslümanız Allah'ın Kitabına ve Peygamber Sünnetine tabiiz. Ama başkası bize ne yaparsa yapar. Yapanlar cezasını o bir tarafta ona çekecekler. Biz biz yeter ki yaşayalım, yeter ki yaşatalım. Evet. İki. İnşallah sorulara şeyden sonra geçe, geçeceğiz zaten. Ben burayı mesela bitirmek istiyorum. Saatımız doldu. Evet. Sade e, şimdi ayrıntısına geçsem biraz saatimiz e, geçiyor. Ben sade kısa olarak e, şey yapayım. Birincisi sakal tıraşının haram oluşundaki kasıt nedir? Allah'ın yaratını değiştirmedir. İkincisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin emrine muhalefettir. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hak ayet-i kerimede her kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse apaçık bir sapıklığa düşmüş olur. Azab suresi ayet 36. Artık kim Allah'a veresine karşı gelirse bilsin ki kendileri gibi ilerlerle birlikte içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Cin suresi ayet 23. Üçüncüsü kafirlere benzemek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birçok hadiste işte buyurduğu gibi mecuselere muhalefet edin. Müşriklere muhalefet edin. Ehli kitaba muhalefet edin buyurmuştur. Bu mesela muhalefetten ötürü ya olmadığı zaman ne, ne yapılmış olur? Onlara benzeme olur. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü kadınlara benzemek. Açık bir gerçektir ki allah Teala kadınları erkeklerden o mesela sakalla ayırmıştır. En önemli şeylerden birisi de sakaldır mesela. Şimdi diyelim ki erkek de tıraş olsa, kadın da tıraş olsa mesela e, hangisinin e, hangi cinsiyete ait olduğunu seçemiyorsunuz. E, efendim zira niçin? Mesela erkeklerden bak mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis yine var burada. Kadınlara benzemeye çalışanlar ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle lanetlenmişlerdir. Hani az önce geçen kadınlarla ilgili işte kaşlarını alan, dişlerini yonturan, işte şunu yapan, bunu yapan nasıl lanete uğradıysa, bir erkeğin kendini kadına benzetmesiyle de aynen o lanetin içine girmiş oluyor. Niçin? Çünkü sakal süstür, vakardır, heybettir, kadın ile erkek arasındaki farktır. Beşincisi ise fıtrata aykırılıktır. Evet, burada efendim... Ee... Şöyle bir iki cümle daha söyleyeyim. İmamların sakal tıraşındaki konu sözleri Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki ve onun dışındaki ülemalar sakal tıraşının haram olduğu ve tıraş olanın günahkar olup fasık olduğu görüşüne ittifak etmişlerdir. Bu nereden geçiyor? El mevzuatü şeris sünene Ebu Davud. Malikiler Hanbeliler sakalı tıraş etmeyi haram kabul etmişlerdir ancak bir tutamdan fazlasını almak ise mekruh değildir demişler. Yani işte bir kabza dediğimiz mesela buradan tutar Efendim altını kırpabilir Ve Hanefilere göre sakal tıraşı Tahrimen mekruhtur Yani haramdır Şafilere göre sakal tıraşı tıraş etmek Mekruhtur İmam Nevevi Müslim şerinde sakal konusunda 10 şeyin mekruh olduğunu zikretmiştir ki Bunlardan bir tanesi de şaka sakalı tıraş etmektir Ancak sakalın Ancak kadının sakalının Çıkması bundan müstesnadır eğer mesela diyelim ki bir kadın e, bazen olur. Kadınlarda mesela sakal çıkma durumu var. Mesela kadının o sakalı alması haram değildir. Çünkü kadının fıtratında o yoktur yani. Evet. Ondan sonra İbni Hazm Meratibül İcmada şöyle diyor. Sakal tıraşının caiz olmayan çirkin bir davranış olduğu hususunda ülema ittifak etmişlerdir. İbni Teymiye İhtiyaratül İlmiye'de Sakal tıraşı haramdır demiştir. Hanefilerden İbni Abidin Reddül Muhtar'da erkeğin sakalını kesmesi haramdır demiştir. i̇mam Şafii El-Um ve El-Um'da sakal tıraşın haram olduğunu belirtmiştir. Malikilerden El-Adevi İmam Malik'ten sakal tıraşının mecusilerin işlerinden olduğunu nakletmiştir. İbni Abdülber bunlar hep alim yani dikkat edin bak mesela kafada bir şey yok. Ya yani, ya şu kim söyledi bunu? Kafada bir şey yok. Bu kafa bundan söylemişler. İbn Abdülber Tehmit de sakal tıraşının haram olduğu ve bunu ancak kadınlara benzeyen kadınsı erkeklerin yaptığını belirtmiştir. Çağımızda önder imamların yolunda giden birçok büyük alim sakalın kesmenin haram olduğu görüşünde birleşmişlerdir. Sakal şimdi kısaltılabilir mi konusunda işte bu az önce söylemiş olduğumuz yani mesela o kısaltma konusu Sahih mesela uzunluğu Bırakılması sahih hadiste Sabit olduğu için birinci derecede Esas delil kabul edilmiyor İkinci derecede esas de, delil kabul Ediliyor o da şayet diyelim ki Bir insan mesela sakal Uzatmıştır ama mesela kırpmak ister. bayramdan bayrama Bir sakalını şuradan Tutar bir tutamdan aşağısını Keser bu da İbn Ömer'in Mesela iştihadıdır bunda da günaha Girmez ama Diğer yön tamamı günah ve sallallahu ala seyyidina Muhammed'in Nebi'l Ümmiyyi ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. In. Evet inşallah bundan sonra biz Ni'lahi Rahman e, Taharet kitabımızın efendim bölümüne gireceğiz. E, Allah'ım Allah'ım eğer ki o o güne kadar bizi yaşatır ve devam ettirmeyi nasip ederse. Şimdi bu arada geçelim efendim sorularımıza. Varsa sorularımız buyurun. Yoksa efendim tavsiye edeceğiniz bir şey varsa onu söyleyin. Buyurun Alif abi'den başlayalım. Alif abiciğim size bize tavsiye edeceğiniz veya soracağınız bir şey var mı? Buyurun. Biraz Allah, yakın tutarsın. Allah, Allah razı olsun ama şimdi ben bu sakal üstünde şimdi ara bir kenara bakıyorum. Herkesin sakalı var. Evet. Ama bizim Türkiye'de bakıyorsun evet. ne memurum, Yakın. Yakın Yakına tut. Ha? Biraz yakın tut kenara. Değil mi şimdi Türk, evet. Türkiye'deki Evet. Yani böyle. Ha. Şimdi Türkiye'de bakıyorsun hocam Ona kıyaslandığı zaman çok fark var değil mi? Evet. Evet. Şimdi bu şeyde en ufak gencecik mesela 30 30 yaşlarında 25 yaşındaki şey sakalı var ne güzel değil mi? Evet. Ama bizde mesela öyle bir şey koşuyor mesela adam serbest olsa bırakmıyor Türkiye'de. Evet, evet. Şimdi resmi kurumları bırak şimdi. Diğer diğer yer adam mesela özel iş sahibi. Evet. Çoğunda yok sakal. Evet. Niye neden kaynaklanıyor bu? Şimdi Allah razı olsun. Neden kaynaklanıyor? Çünkü Suudi Arabistan'daki idare sistemi şeriat idaresidir şeriat idaresinde olan bir ülke efendim halkına sen niye sakal bırakmaz, bırak bırakıyorsun diye sorgulayıp sakalının kestirmesine misal etmez. Çünkü dinde bu vardır. Onlar Kur'an'a ve sünnete tabidirler. Ya mesela diyelim ki efendim bir kral kalkmış bir top sakalı top sakal olarak bırakmışsa bu sünnet değildir. Bu sünnet yerine gelmiş değildir. Efendim olsa olsa, olsa kralın sünneti olur. Onun dışında değil. Bizim Türkiye'ye gelince Türkiye'miz layık bir sistemdir dini temel esas olarak ele almayan bir sistemdir. Taban tabanı dinle zıttır. Dini kabul etmiyor. Kitabı kabul etmiyor. Peygamberi kabul etmiyor. Anayasanın bir maddesinde ne Kur'an'ı görebilirsin, ne hadisi görebilirsin, ne peygamberin sözünü görebilirsin. E gör, görmediği için efendim beşeri bir hukuk olarak üretilmiş, bir kanun olarak çıkarılmış, bize bu şekil mesela dayatılmıştır. Ve bu şekil dayatılan bir kanuna ister demişsen e ya, ya benim sözümü ya güzellikle dinlersin ya zor, zor, zorlukla dinlersin. Ya, ya ya dinlersin ya dinlersin demiş. İşte onun için bu şeyden ötürü yani bu sıkıntı bundan meydana geliyor. Ama öbür tarafta maalesef anayasanın 24. maddesinde din ve vicdan özgürlüğü var. Bu din ve vicdan özgürlüğü işte efendim benim işime geldiği yerde sana sala ederim diyor. El gelmediği yerde kısıtlarım. E o zaman bu din ve vicdan özgürlüğünün verildiği bu mesela anayasanın 24. maddesindeki bu teminat altına alınan bir efendim inanç nasıl bağdaşabilir? Dokunulması yasak iken adam dokunabiliyor. Demek ki burada bir çelişki var. Allahu Teala inşallah o efendim bunu yapanlara biz onları kainatın sahibi olan Allah'a kıyamet gününde yakalana yapışacağız. Evet. Buyurun abi. Buyurun. <gülüyor> şimdi hocam <gülüyor> Sakal konusunda işler hepten sarpa yani şimdi estağfurullah, estağfurullah. E tabi yaşantı Yaşantı Yaşantı ortam başka yere gidiyor Yani Şimdi Karışan yok gören yok Şimdi <gülüyor> Evet, evet, var, var. Var. Aşık ben hmm. Açık ortada. Aşık, Şimdi. Açık. Evet. Allah dertlerini ben, ben, ben, ben şişliyim seni. seni. Allah. Kaçak maçak yok mu işte. Evet. Hadi bakayım. Bak. Tamam. Yenge uçmuşsa. Yenge ukeyliyorsa beni bırakacaksın. Yenge müsaade etmiştir Allah'a. bu <gülüyor> Buyurun. şey. Şimdi hocam ortam, halkın yaşantısı, devletimizin şeyi belli yani ortamda. <gülüyor> Şimdi böyle bu ortamda gerçekten de sakalın mayatı çok önemli. Şimdi evet. burada çok tehlikeli bir durumdayız. Evet. evet. Yani yüzde günah, yüzde günah. Bakıyorsun sakallı insan yüzde on tane veya yoğun beş tane. Gerisi ne sakalı var, ne düzgün bıyığı var, hiçbir şeysi yok. Yani... E bu, e, durum, durum pek Hocam, sen, e, sen buyur he. Durum pek müsait değil Durum evet. hiç şey değil evet. Efendim, e, Bu konuda Ya uyacağız ya uyacağız evet. Her gün biraz daha Sırtlanıyoruz günahı herhalde evet. Yani e, Allah razı olsun e, Hocalar da vaizler de Şey yapıyorlar ama Yani bu kadar dokunmuyorlar işte vaiz ediyor, geçiyor. Millet kendi yoluna, hoca kendi yoluna. Öyle herkes ayağına seyirip gidiyor. Sonra bir de hocam bir yere gittiğiniz zaman resmi müdahaleler olsun, başka yerler olsun adam bakıyor senin gırık kıyafetine, sakalına ona göre sana tavrını alıyor. Ee, ne bileyim işte yaşam çok zor bir mesele. Tam teşeccüllü yaşamak çok zor bir mesele oldu şu ortamda. Evet. Allah razı olsun. Rabbim inşallah. İnşallah. bize İnşallah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun abicim. Rabbim yar ve yardımcımız olsun hepimizin. Ee, Allahü u Teala ümmeti ee, Muhammed'in. Şimdi burada şu var. Cenab-ı Hakk ayet kelime buyuruyor ki billah. E ve tensurullah surkum ve yestebit taqtamakum Siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit tutar. Şimdi burada toplumsal olarak her Müslüman kendine düşen görevi kendi nefsinden başlar. Ailesinin içerisine yaşatırsa Allah'ın izniyle bunun arkası gelir kendi kendine. E ama şimdi mesela ben mesela diyelim namaz kılmıyorum e çocuğuma ben ne kadar ha, oğlum namaz kıl diyebilirim kızım namaz kıl diyebilirim gelinim sen namaz kıl diyebilirim onun mesela belki hani bir edep icabı olarak yüzüme bir şey söylemese ya baba zaten aynısını sen de yapmıyorsun derse benim halim ne olur Heh, demek ki o halde ne yapmam lazım önce ben o namazı kılmam lazım önce ben yaşamam lazım ondan sonra aileme o yaşantı geçsin işte onun için biznillah bunlar yapılırsa olmayacak bir şey yok. Allahu Teala bize bütün ümmeti Muhammed'e gerçek manada ihlaslı bir şekilde bunu yapan kullarından eylesin. Evet. Sami Efendi buyurun. Bir yorumunuz var mı yavrum? Allah razı olsun. Ben uzet hayatı ile ilgili bir baştan siz o konuya bir girdiniz de ben onu bir soracaktım. Ee, yani bugün günahların bu kadar arttığı bir dönemde uzlete çekilmek mi evet. daha iyidir? Yani geçim sıkıntısı tabi burada geçim sıkıntısı var. Yani hayatı idame etme noktasında. Eğer böyle bir imkanım varsa uzlet mi daha iyidir? Normal hayatı idame etmek mi daha iyidir? yani. Allah razı olsun yavrum. Şimdi e, böylesi bir durumda e, bir insanın yükümlü bulunduğu bir takım aile fertlerinde o aile fertlerinin efendimden vazifeli ve görevli olduğundan ötürü onların yemesinden içmesinden giyiminin temin etmesi kendisine farz olur. E dolayısıyla ben bunu terk edeyim de ızlete çekileyim deyip bu farzı ihmal ederse o zaman günaha girmiş olur. ızlet bazen Mesela tenhaya çekilmek olduğu gibi dilini muhafaza etmek de bir üzlettir. Çarşı pazar içerisinde efendim kendini günahlardan alıkoymak da bir üzlettir. Üzlete çekilip dağın başındaki her insan efendim e, kolay bir şekilde dinini yaşayabilir. Bir çobanın mesela dini yaşamasını, yaşamasındaki engelleyecek bir engellemesi nerede var? Hiçbir şeyde. Her şeyi mesela onun şey altında namazında kılabilir, orucunda tutabilir, istediği şekilde dağın başında bunu yapar. Bir insanın mağarada uzlete çekilmesiyle her şeyi yapabilir. E ama önemli olan küfrün ve dinsizliğin baş gösterdiği bir yerde, imansızlığın yaygınlaştığı bir yerde, zinanın ve fuhuşun yaygınlaştığı bir yerde o uzleti muhafaza ederek haramlardan karşı, haramlara karşı kendini koruma altına alan. En güzel üzlet odur, en güzel yaşantı odur. Ve bir tarafta hem onu yaşayıp çoluk çocuğunu geçindirmek, onların rızkını temin etmek, giyimini temin etmek, ihtiyacını temin etmek. Düşünün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mesela bir insan öldükten sonra arkasında efendim üç şey bıraktığı takdirde o insan diyor efendim amel defteri kapanmaz. Onlardan bir tanesi nedir? Sadaka-i cariyedir. E şimdi sadakayı cariye neyle gerekir? Çalışacaksın ki sadakayı cariye oluşturacak bir şey şey yapasın. İkincisi salih bir evlattır. E şimdi ben nasıl uzlete çekileyim dur bakayım. Uzlete anne mesela Yahudi ve Hristiyanların yaptıkları gibi onlar efendim işte ruhbanlığı tercih ettiler. Evlenmeyi terk ettiler. Allah diyor ki biz onlara farz kılmadık bunu kendi kendilerine kendilerine bu ruhbanlığı çıkardılar ama çıkardıkları gibi hakkını da veremediler diyor mesela efendim yani bir sevap kazanalım derken günaha girdiler bu bidatı onlar çıkardılar bak bidat esas onlardan geliyor yani e şimdi efendim bir tarafta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mesela bir insan hayırlı arkasında hayırlı bir evlat bıraktığı takdirde o ana ve babaya efendim dua eden bir evladı bıraktığı takdirde bu insanın efendim amel defterinin kaybolmasına e, kapatmamasına sebeptir e Uzete çekilirsen nefsin için çekilirsin Ama eğer çalışırsan Burada ço çocuğunu harekete geçirebilirsin Aileni harekete geçirebilirsin Akrabanı harekete geçirebilirsin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ya Ali, Senin vesilenle eğer bir insanı hidayete erdirme imkanın olursa e, ona, ona vesile olacaksan Yeryüzü ve içindekilerden daha hayırlıdır Bakın Yeryüzündeki biz neyi sevmeyiz? Sıfır model arabalar sevmez miyiz? Sıfır model efendim evleri sevmez miyiz? Sıfır model efendim lüks efendim şeyle eşyeyi sevmez miyiz? Sıfır model işte ev, elimizde elimizin altında altın altınlar olsun, gümüşler olsun, efendim paralar olsun, mallar olsun, mülkler olsun, hizmetçilerimiz olsun e istemez miyiz? İsteriz. Allah resulü salih olsun. İşte bu senin vesilen de böyle birisini sen hidayete erdirmeye vesile olursan bunlardan da hayırlıdır diyor. O paradan da hayırlıdır. O keçilerden de hayırlıdır. O develerden de hayırlıdır. O altınlarda da hayırlıdır. O gümüşlerde, o da o eurolardan da hayırlıdır. E bundan daha üstü bir şey olabilir mi? Onun için böylesi bir şekilde hem yaşayıp hem bu şekilde aynen uzlet hayatı içindeymiş gibi devam ettirene ne Enemut. Tamam mı benim babam? Peki. Ramazan Efendi. Buyurun canım. Peki. Peki canım. Evet. Evet. Mustafa efendi buyurun. Buyurun. İşte tamam. Şimdi Tamam. Hocam elizağzına sağlık. Allah razı olsun. Ee, geçen günüm cuma günü ya da cumartesi günü şey cuma ya da perşembe. Tamam. Emin değilim. İşte Maaşlarımızı almaya çıktık genel müdürün yanına, genel müdür yardımcısı. İşte gittik, vakti diyor ki, ben bu halimle gittim işte, diyor ki sakalların traşit yoksa eksi elli yazarım. Böyle görmeyeyim diyor seni Yani böyle görürse eksi elli yazacak, yani elli milyon maaşımı da kesecek. Kesmedim bir daha yazacak, kesmedim bir daha yazacak. Şimdi ben düşünüyorum ne yapsam acaba. Yani pek bir işin içinden çıkamadım ama Allah şey işte yani ...kazımaktan yine kazımak kazımamak için bir makine alacağım mecburen iyice salacam yani. Yani yani en küçük haramdan iman manalı haramdan kurtulmuş evet. oluruz. Yani şimdiye kadar böyle idare ettim. Evet. İşte evet. Demek ki öyle Bunun evet. evet. Bunu söylemek istedim hocam. Yani. Allah Allah o sabır şeyi... Allah razı olsun Mustafa Cem. Rabbim saygı gayretinizi artırsın inşallah. Allahu Teala size de bize de ve bütün ümmet-i Muhammed'e yar ve yardımcınız olsun. Şimdi canım ciğerim, her şeyden önce biz rızak mülkün sahibi olan Allah'a başta önce ona bakmamız Çünkü rızkı veren odur, bizi yediren odur, gezdiren odur, yaşatan odur, öldüren odur, dirilten odur, maşere götüren odur, cenneti cennette mükafatlandıran odur, cehennemle cezalandıran odur. Şimdi diyelim ki birileri, belki adam deneme olarak mesela bunu yapmış olabilir siz hiçbir şekilde taviz vermeyin Cenab-ı Hak ne buyurdu veintensurullaha yansırkum ve yüzebitteqdamekum siz Allah'ın dinine yardım edin Allah da size yardım eder meyyetevekelallah fehuvehasbuhu kim Allah'a dayanır ve güvenirse Allah ona yeter bakın dikkat buyurun şimdi geçmiş ümmetlerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi bize naklediyor ben İsrail ümmetinde bir adam geliyor birisine diyor ki bu hadis Buhari, Müslim bütün kutup sitek kitaplarından geçiyor. Bir <gülüyor> mesela birisi geldi birisine dedi ki Ey falan bana şu kadar efendim ödünç olarak borç verebilir misiniz? Hem bir tarafta de, çayınızı da içebilirsiniz. Sıkıntı yok. Benim çayım kalsın. Hiç önemli değil. Ben aç da kalabilirim. Sıkıntı yok. Benim e, benim e, to, yemek yeme bu anlatma beni yediriyor. Doyuruyor. Evet şimdi bana dedi bin dinar borç almak istiyorum senden bunu bana verebilir misin? Kardeşim dedi ben bu bin dinarı vereceğim sana ama fakat sen bana bir kefil getirmen lazım. Seni bulamadım takdirde kefilinden alabileyim. Adam düşünüyor taşınıyor diyor arkadaş diyor benim kefilim diyor ben arıyorum tarıyorum. Öyle bildiğim tanıdığım bir insan yok ama bir tek kefilim var. Ben onu sana göstereceğim. Şayet sen onu kabul edersen ancak onu kefil olarak gösteririm. Kabul etmezsen o senin bileceğin iştir. Kimdir o? Allah'tır diyor Celle Celalim. Bu sefer bunu duyan adam senin kefil olarak kabul ettiğini ben de kefil olarak kabul ettim diyor. Bana sana beni, beni vesile kılıp sana verdirttiren odur. Senden de bana mesela geri iade eden de yine odur. Ben de diyor bunu kabul ettim. Ne zaman bunu alacağız, ne zaman vereceğiz? İşte şu tarihte alacağız. Nerede buluşacağız? İşte efendim gemiden gemi limanında buluşacağız. Gün geliyor efendim adamın parasının ödeme günü gelip çatıyor. Adam geliyor, bakıyor şimdi o gün limanda efendim hafta haftanın belli günlerinde gemi kalkış yapıyor. Şayet yolcusunu tamamlamasa erteliyor. Geliyor bakıyor gemi yol e, Şehit iptal etmiştir Seferini iptal etmiştir Ya bu niye iptal etti Diye sorduğunda Gemi efendim işte müşterilerini tamamlayamadı Tamamlamadığı için de kalkış yapamıyor e, Normal olarak da Efendim bugün erteledi işte falan gün var Öbür adam da öbür tarafta bekliyor Bakın şimdi ilahi hikmet Bu hikaye değil Yaşanmış bir şey Allah Resulü'nün diliyle dökülmüş o dille bize aktarılmış o opak ve temiz dil sadık dil kurban olduğum ayağının altına kurban olduğum o dil ve adam tam gitmek üzereyken diyor ya şu adam şimdi beni bir tarafta bekliyor adama söz vermişim günümüz geldi he tamam gemi gelmemiştir ama fakat adama söz verdiğim bir sözüm vardır Allah'ım dedim ben seni kendime vekil tayin etmiştim ya ne olur bu vekaletini sen yap yerine, benim yerime Alıyor bin dinarını Efendim bir mektubun içine bir mektup yazıyor Ey falan insan Ben senden aldığım bin dinarı sana ödemek için geldim Ama gemi seferini iptal etmiş Şu gün gelecek Ben ise içim dayanamadı Ben bu efendim zarfın içine bu bin dinarı koyuyorum Ve sana göndereceğim İnşallah umut ediyorum ki benim kefil tayin ettiğim Rabbim sana ulaştıracak. Bakın. İlahi hikmet. Getiriyor. O elindeki efendim parayı e, kağıdın içine koyuyor, sarıyor. Kağıdı da bir kütüğün içine efendim koyuyor. Kütüğü çiviliyor birbirine. veriyor denize. Allah'ım diyor ben saldırdım denize. Sen de sahibine ulaştır. Hadi gel bakayım ayıkla pirincin taşla. Öbür adam da öbür tarafta bekliyor. Ya bu adam niye gelmedi? E bakıyor gemi yok. Adam da sabırla bekliyor. Demek ki yani adam gemi gelseydi gelmeyecekti adam. E gemi gelmediğine geri adam gelmedi. Adam ta akşama kadar bekliyor. Tam gün batımına yakın bir saat saate kadar bekliyor. Tam gitti gidecek hazırlanıyor. Bakıyor gemi karşıda yok. Diyor ki gideyim artık. Tam gitmeye hazırlanırken bakıyor bir küçük çıktı. Suyun üzerine. Ya diyor nasılsa ben eve gidiyorum Şu kütüğü alayım götürüp efendim parçalarım Hiç olmasa işte bir soba tutuşturucusu Bir şey yaparım onla Yani bir şekilde faydalanırız Niye burada boş suyun içinde kalacağını alıp götüreyim Alıp evine götürüyor Alıyor keser İşte artık o günün şartlarındaki e, Parçalayacak ne maddeler İşte artık satırla mı yapıyorlar neyle yapıyorsa Parçalıyor efendim kütüğü Bir bakıyor içinde bir tane kağıt içinde bin tane bin e, efendim dinar çıkıyor ve efendim işte adam selamını ulaştırıyor ben diyor işte o kainatın sahibi olan Allah'a kendime vekil tayin ettiğim için vekilim sana ulaştırmıştır. Alıyor cebine gole da seviniyor. Çekip gidiyor. Arada işte o geminin kalkış günü geliyor. Adam kalkıyor efendim rahat edemiyor. E gaybi bilmiyor ki ulaşıldı mı ulaşmadım onu da bilmiyor. Sadece tevekkül etti Allah'a. Efendim Allah da yerine götürdü onu tabi ve efendim kalktı bin dinarı tekrar cebine koydu efendim yola çıktı. deniz e, o gün gemi kalkış günü geminin kalkış günü çıktı geminin öbür e, o adamın beklediği yere gitti adamı arıyor şimdi ha, neredeydi bu adam neredeydi diğer e, adres de yok o günkü adresleri öyle işte ben nerede buluşuruz gemi limanda buluşuruz yani en sağlam adres. E, şey olmayacak, kapağı mesela kaybolacak bir durum da yok. Adam sağa sonra adamı ararken uzakta adam bunu görüyor, tanıyor. <gülüyor> Arkadaş diyor senin kefil olduğun Rabbin sana diyor efendim emaneti benim elime ulaştırdı. Allah'a emanet ol, o diyor. İşte onun için Müslümanlar da <gülüyor> kim Allah'a dayanır ve güvenirse o ona yeter. Biznillah, biz de böyle yapalım. Mesela benim bir çok samimi bir arkadaşım vardı, gençlik. Daha hala ben, o o arkadaşın daha bu mesela şey üzerinde, bu akaide üzerinde, bu efendim işte tevhid üzerine daha durduğunu şahit oluyorum. O insan mesela PTT'de çalışıyordu. Tabi birileri buna efendim işte vesile oldu, sakal bırakmasına vesile oldu. O da bıraktı. Çağırdılar bunu. Dediler ki iki seçeneğin var. Ya sakalı bırakırsın, ya işi terk edersin. Ya sakalı kesersin ya işi terk edersin. O da dedi benim rızkım Allah'ın elinde. Ben Allah'ın razak sıfatına iman etmişim. Efendim ben işi sakal sakalı kesmektense işi terk etmeyi tercih ederim. Adam bir nalbriye açtı maşallah. Allah-u Teala bir kapı açtı. Yani artık adam mesela yani belki orada kazandığını dört katı orada kazanıyordu. İşte demek ki nedir Cenab-ı Hak diyor? Men ye tevkkelallah fe hu Evet. Tamam benim canım. Allah'ım hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Evet Şeyh Efendi bir yorumunuzu alalım canım benim. Peki oldu. Ve Vesallallahu ala seyyidina Muhammedun Nebiyil Ummiyyi ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Muhammed Şamil Efendinin bir yorumunu alalım bakalım. Evet Muhammed Şamil Efendi. Hadi bir ha, kalk bakayım ayağa. Kalk bakayım ayağa. Hadi bize ne ne bize ne söyleyeceksen. Bir şey mi ki ezberlemedim bir şey? Heh. Hiç bize söyleyeceğin, tavsiye edeceğin bir şey yok mu? Mesela işte yani şunu yapsanız daha iyi olur. Peki. El Fatiha, Fatiha maassalewat. Ben 78 senesinde... 77, 77 sene, evet 77, 78 örfi örfi dera zamanı, askeri zamanı. İşten ayrıldım beş yaşta işten atladı beni malableteciyatardım ben Şeyde emrede geziyorum böyle, baktım büfenin kenarına mı yazmış? Buraya işçi alacak diye. De, bir sordum adam sordum içeri dedi, böyle böyle ne iş yapacağım dedi. Dedi burenin kenarında lağmaca dedi. Ne zaman sabah yedi, gece on bir. Çalışmak mecbur. Evim kirada oturuyorum. Sedat var, fak kız kız da var. Da aptla yok durduma. Yanı Sedat vardı. Pardon. Ne yapalım, ne yapalım? Dedim ben çalışayım, tamam gelin Kefil. Beşiktaş'ta bizim bakkal var, bizim kazalı. Onun kefil edeceğim, tamam mı? Ondan sonra o konuşucu adamlar. Diye adam senden kefil de istemiyorum dedi. Hiçbir şey sevmiyorum. Yarın sabah gel, iş başı yapacağım. Bir sene çalıştım. Ama emin önü, o uzmanlarla çok karışık ortalık. Beş çok karışık. Beş derece üniversite, her akşam silah sesleri, adamla vur götürüyorlar, şeylere, bak, arabanın bagajını atıyorlar, sabah bakıyorsun, feryat, figan, ortalık, karman çorman. Çalıştım bir sene. Bir sene sonra ben dedim, patundum ayrılacağım. Niye dedi? Dedim, ücretli kurtarmıyor, ay Niye dedi? Kurtarmıyordum. Sen de çalışacaksın dedi. Ben sana dükkanla dedi, kar pay vereceğim dedi. Dindim niye? Dedi ben sen çalışmayı istedim, beğendim dedi. Adam. Tamam. Sen daha çalıştık. Dindim bayılacağım ben. Niye dedi? 350 lira maaş alıyorum bu zaman parasıyla. 800 lira da kira veriyorum adam. dedim Dindim bayılacağım. Gel hesap yapalım dedi. Maraşlı'dan, böyle ker kafalı, ufak tıklandıydın ama baba bir adam yani. Ondan sonra hesap yaptık. 1 milyon, şey işte 1500 lira alacağım para çıktı. Benim oğlum hesaptan. Pay verdi ya bana bir kar payı. Hesap parayı aldık. Dedim, ne iş yapacaksın dedi. Dedim, bir el arabası alacağım dedim. Seyyar satışı yapacağım. Dedi, sen bu, bu bu paranın el arabası alamazsın dedi. Hemen beni peşine taktı, doğru getirdi Hale. uzman şeyde, un kapandı. Girdik Hale. Orada bir kaç yer gösterdi dedi. Bu adam dedi, seyarlığa yeni başlıyor dedi. Buna ne isterse verin, kefir benim dedi. Gitti bir el arabası dükkanına, o Tati Bir el arabası aldı, bir terazi aldı bana. 5000 bin lira uzman parasıyla. Bu arabayı da al dedi. Ne zaman cebine para girerse uzman getir ver bana. Ondan sonra böyle konuşuyoruz. Üsküdar'da oturuyor. Üsküdar bu polisler son gece konuşarak saat 3'te her gün 3'te giderdi evine para hesaba giderdi. Cık. Dedi bu ağlıyor baktım. Biz niye ağlıyorsun? Dedi bak dedi benim de damadım dedi rezel dedi ama dedi ben senin dedi çalışma sistemin benim damadım daha daha yüksek sen dedi. Eğer de sen dedi çalışsan dedi bekar olsaydın da sana kızım verirdim. Adam böyle şeyleri söylüyor ha ağlayar Ondan sonra. Şiratüs i̇şte, geldik. O adamın sayesine ticaret yaptık. Bak. 5000 lira elevasın borç aldı. Borç verdi bize. Gitti, kaldan kibir gösteri kendisini mal aldık. Ve onun sayesinde 3 ay sonra getirdim parasını. 6 ay 6 e, ay geç pardon, 2 sene ye geçti. geçmedi. Bir daire parası yaptım. Bir şey aldık. Kestane kozu kestanesi sattık. O doğru battık gitti. Bizim ticaret hayatı şimdi e, 80 81-82 senesinde Efendim Hazretleri de nişancı camisini Halis Hoca bilir. Orada sohbet ediyoruz. sohbet yapıyoruz. Efendim Hazretleri şimdi sohbet bitti. Efendim Hazretleri şey yapıyor. Sakal doğası yapıyor. Tamam mı? Ben de bir yanına itiyorlar böyle. Git git diyor. Dedim ya ben sakal bırakmak istemiyorum dedim. Tamam mı? Sakalım batıyor. Mem ne yapıyor? Yok yok dedi böyle bizim beş yaş grubundan biz cemaattik. Her pazar sabah saat 4'le gidelim sohbete. Bak şey pardon sen canlımsın. İti ite ite ite, ite yanaşırdılar beni şey efendi Hazreti önüne. Bu dua yaptı. Elhamdülillah. Ondan sonra de sakal battı. Ne <gülüyor> bileyim, git battım. Bundan devam et bak. 80 kaç yaşında dedim o zaman askerden geldim. 82, 83 80, 82 83 seri sefer olması lazım. O zaman o zaman kesmem lazım. Ama Biraz şey, mücadele ettik ama çok. Yani bu, Sarı yerine bu şey, alevler çok sıkıştı Şerefsiz de Allah razı Allah razı olsun Başka bir şey ilave edecek Bir şey anlatacak Bir şey konuşacak Var mı? Cafer abimiz bize bir tavsiyeniz <gülüyor> Bir emriniz Diyeti <gülüyor> Evet. Bye -bye. El Fatiha ma'a salavat. Bismillahirrahmanirrahim. Malikiyuk. Veririm. Sen mı? şunlar bunlar. En büyük mesela